Dövme yapılma ve yapma noktasında dinimizin bakışı nedir? Benim vücudumda hem dövmeler var hem de bu işi para karşılığında başkalarına yapıyorum. Din bu konuda ne söylüyor diyor hocam? Hazret Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde ile ilgili olarak şöyle buyuruyor. La'anallahul vâşimâti vel mûteşimâti Ondan sonra lan Allah'ul vasimatü'l mutanmisat. Efendim bunlarla ilgili diyorlar. Lan Allah'ul mutefellicat. Misal yani bunlar hı hı. ne? Birincisi vaşimat, muhtashimat dövme yapan, yaptırana Allah rahmetinden uzak kılsın diyor. <gülüyor> Ondan sonra güzel görünmek için işte eskiden adetmiş. Dişlerinin arasını böyle ön dişlerinin Açarla arasını açarlarmış. Ondan sonra diğeri ne? İşte güzel görünmek için yüzünden tüy yolduranlar, tüy aldıranlar. O yani normal tüyler var, onları aldırıyor daha da güzel görünmek için. Hı hı. Ama e, diyelim ki bir insanın yüzünde kendisini acayip bir yaratığa benzetecek şekilde aşırı derecede tüyler varsa, onlara bir sözüm yok. Fakat normal e, bir Sırf şekilde he, adına. daha da güzelleşmek adına, işte kaşını e, yolduruyor adeta bazı kaşını inceltiyor inceltiyor sadece ince bir çizgi haline getiriyor of, açılan yerlerde boyayla boyuyor <gülüyor> renkli renkli bir acayip görünüyor evet, güzelleşeceğim derken daha da acayip bir görüntü meydana getiriyor İşte bu gibi insanlara Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz beddua etmiş Allah onları rahmetinden uzak kılsın buyurmuştur o zaman daha önce diyelim ki gençlikten gençlik hevesine kaplara birisi dövme yaptırdı vücuduna Ha bunu kazma sildirmek zordur tabii vücuda da işkence olur. Ona bir diyeceğimiz yok ama bundan sonra yapmasın. Bundan sonra, yapmak isteyenler de bundan sonra yapmasınlar. Ee, bu işi meslek haline getiren yapan kişi zaten bu işi bırakması lazım. Evet hocam. Resulullahı sallallahu ve kınıyor onları. Onlara beddua ediyor. İslam'ın görüşünü soruyor ya. İşte Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu konuda söyledikleri açık bir hükümdür bizim için. Evet. Bundan vazgeçmek, uzak durmak lazım.